İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel Bey. Günaydın can. Günaydın. Arabada. Günaydın merhaba Ömer madri bugün yanımızda yok. Ee, karşılıklı bu işler. Evet efendim ama siz de yanımızda yoksunuz. Ee, uzaklardayım evet. Şu anda Bordeaux kentindeyim. Ee, Fransa'nın. Ee, bir haftadır e, sevgili dost e, o da karikatürci Semih Kuro ile birlikte Fransa'nın çeşitli kentlerinde turluyoruz. Turnedeyiz yani. Hı hı. Ee, Paris'te üç gün süren bir karikatür sempozyumuna katıldık. Oradan da Limonj kentine işte onun şirin bir katalosu var saint just diye. Saint-Just-Lumartin. Ve bu yıl 38.siz düzenlenen bir e, mizah ve karikatür festivalindeydik. Şu anda da birlikteyiz Semif Boroyla. Gayet keyifli geçiyor. Biraz yorucu ama e, güzel bir yorgunluk. Keyifli bir yorgunluk. E, turumuzda da e, yarından itibaren Almanya'da devam edeceğiz. Almanya'ya sonunda da İstanbul'a dönmeyi umuyoruz. Evet efendim. Evet. E, peki bugün benimizde bu turunuzla alakalı olarak gördüğünüz şeyler var mı? Şimdi, şimdi tabii gündemi çok e, fazla takip edemedim ama bu sempozyumun sonunda Paris'te e, Sorbonne Üniversitesi'nin hukuk fakültesinde açılan çok güncel bir sergi vardı. Evet. Ee, bu sergiden bazı, bu sergideki bazı karikatürlerden söz etmek istiyorum. Semih ee, da bir zamanlar İstanbul Üniversitesi hukuk parçası okuduğu için bu sergiyi onunla gezmek da e, çok daha heyecan verici oldu benim için. Şimdi e, şöyle söyleyeyim Can, sergide e, sadece iki karikatürcünün ve toplamda dokuz adet büyük boy çizimleri yer alıyor. İki karikatürcü ee, ve dokuz çizim. 9 çizim yani birinden 4 çizim diğerinden 5 çizim ama baya büyük boy bu sergiyi organize eden de Cartoonist Right Network International diye bir kuruluş bunlar aslında işte başı derden başı derde giren karikatürcüleri bir şekilde destek olan dünya çapında önemli bir kuruluş merkezleri İngiltere'de hı hı. <gülüyor> ve serginin adı da Sansür edilen karikatürcüler. Sansür Şimdi ediyen. karikatürleri sergilenen sanatçılardan ilki Nikaragua'lı bir sanatçı. Pedro Molinas hatırlayanlar olacaktır. Bazen karikatürlerini bu programda anlattığım oldu evet. geçmişte. Pedro X Molina diye imza atıyor. Tam bir ifade özgürlüğü sunucusu ve başı da sık sık Başkan Daryal Daniel Ortega ile derde giriyor. En fazla da başkan yardımcısı Ortega'nın eşi Rosario Murillo'nun tutumlarını, tutumunu eleştiriyor, harcamalarını, müjdeseret, falan filan eleştiriyor. Karikatürleri de gerçekten çok sert. Nikaragua'da seçim eee sahte yapıldığını, işte baskına basına baskı uygulandığını vurguluyor. Artı interneti sansürleme girişimlerinde gözler önüne sürüyor sürekli. Evet. E, dahası ülkede çeşitli çevre felaketleri de biliyorsun. E, yakından takip ediyorsun sen de. E, geçtiğimiz son iki yıl içinde bayağı e, çevre felaketleri, sel baskınları falan yaşandı. E, bunların da yanlış yönetim nedeniyle meydana geldiğini savunuyor Pedro mu? Pedro X Molina. Molina. E, Nicaragua'da e, son iki yıldan beri gerçekleşen bu e, sokak gösterinde de kesin sayı açıklanmamış e, bugüne kadar ama çeşitli raporlarda yüzlerce kişinin öldüğü belirtiliyor. Ölenlerden bahsediliyor. Efendim ölenlerden evet. Öyle. Yani işte bütün bu huzursuzluk ve e, rejim için çalışan maskeli paramiliterlerin korkutma girişimlerine rağmen e, Pedro Morina... Nicaragua hükümetinin hürküfetini e, e, eleştiren sert karikatürler üretmeyi sürdürüyor. Ve e, bunun sonucunda da yani bu karikatürleri daha çok tabi sosyal ağlarda yayınlıyor. E, ve bunun sonucunda e, Cartooning Rights Network International Kurulu Morina'yı 2018 yılında yılın en cesur karikatürcüsü olarak hmm. seçti. Ve Sorbonne'da sergilenen e, Karikatürleri toplam beş tane. Bunların bir tanesinde ortega'yı korkunç bir karikatür aslında o. Ortega'yı ortega'yı ağzını açmış böyle kocaman. Ağzında da dişleri yerine mermiler var. Mermilerle görüyoruz. Evet. Bir de içinde ortega ile eşi rosario murillo bir afişin önündeler. Afişte aslında %100 haber diye yazması lazım Öyle yazıyor zaten Fakat biz sadece bu yazının %100'lık kısmını görüyoruz Haber sözcüğünün ilk harflerinin üst kısmı ancak görülebilir Ondan da haber olduğu anlaşılıyor Çünkü Ortega ile Rosario haber yazısının üzerinde e, Çinko bir lefva e, ile örtmekle meşguller. Evet. Evet Bir kepenkle <gülüyor> Kepenk evet evet doğru bir kepenkle e, örtmekle meşguller. Hatta Rosario Murrenzi dikkat edersen elinde bir çekiç var değil mi? Lefay'da e, şöyle çakıyor sanki değil mi? Evet. Eşi. Tam, tam da evet eşi. E, tipleri de baya yani karikatürize etmiş korkunç Bayağı. tipler aslında. E, şey diyor e, Lefay yani kepenk'i çakıyorlar haber sözcüğünün üzerine bu arada bu arada da şey Ortega fırçayla ve siyah bir boyayla mutlu bir şekilde lefanın üzerine sansür yazıyor. Senzura. Censura. Censurra evet. İspanyolca. Yani afiş bu haliyle okunduğunda %100 sansür olarak okunuyor. Yine sergideki bir diğer karikatüründe Şeyi Pedro Marina Geçtiğimiz aylarda o söz etmiştik New York Times gazetesinin Hani editoryal karikatür bir daha Yayınlamama kararını ciddi bir şekilde Eleştiriyor O karikatür de çok enteresan Aslında çizim yok karikatürde Sadece The New York Times'ın başlığı var Ama dikkatle bakınca The New York Times başlığı O logo evet. aynı karakterlerle The no Cartoon Times Olarak değiştirilmiş yani karikatür zaman, karikatürsüz zamanlar olarak da çevirebiliyoruz rahatlıkla. Ee, başlığın altındaki açıklama ise şöyle e, bir şeyler yazıyor. Editörün kimseyi rahatsız etmeyeceğini düşündüğü bütün haberler. İşte basınımızın e, son günlerdeki son zamanlardaki durumu böyle. E, i̇kinci karikatürcüye gelince e, sergideki can, hı hı. o da bir Çinli. Çinli ama kim olduğu bilinmiyor. Daha doğrusu biz bilmiyoruz ama Çin hükümeti biliyormuş. N nasıl yani? De tam tersi e, geçtiğimiz Haziran ayında aslında o ana kadar saklıymış, gizliymiş. E, onlar da bilmiyormuş yani Çin e, yetkilileri de bilmiyormuş. Fakat e, nasıl olmuşsa aniden e, adamcağız ikşa olmuş. Ee, bu sanatçı karikatürlerine eline Badi Ukao imzasını atıyor. Yani bir tür işte Müster yani şey e, e, bu adını e, gizleyen karikatürcü 10 yıldan bu yana Çin Halk Cumhuriyeti'nin e, liderlerini e, karikatürlerle eleştiriyor sosyal ağlarda ve internette yayınlanan e, karikatürler aynı zamanda korsan olarak sokak duvarlarını da süslüyor. Şimdi ben adını bilmiyorum. Adını açıklamadılar. Fakat Şangay doğumluymuş. 33 yaşındaymış. Ee, eserleri biraz Banski'nin eserleriyle kıyaslanıyor. Ee, Budi, Badu Ikao 2019 yılında Angie Sur karikatürcüsü e, seçilmiş. Yine aynı kurum tarafından. Ee, sanatçı Avustralya'da yaşıyormuş. Geçtiğimiz Haziran ayında Erişim'de işte orada ifşa olmuş zaten. Hı. Artful Dissolent yani Sanatsal muhalif adlı bir belgeselde yüzü görünmüş. Yüzü görününce de kim olduğu e, hemen otoriterci e, belirlenmiş. Şimdi yönetimi i̇şte de o. yüz tanıma konusunda oldukça gelişmiş sayılan teknolojiye sahip ülkelerden galiba. Tabii. Bunun üzerine de hiç atlamamışlar. Hemen e, bulmuşlar. Ve sanatçının Şangay'da yaşayan ailesinin üzerine Muazzam bir baskı uygulamaya başlamışlar. E, Polisleri ailenin evine gelmiş. Aile fertlerinden birini karakola çekmişler götürmüşler. Saatlerce sorguya çekmişler. E, sanatçının aslında Hong Kong'da geçtiğimiz yıl sonunda yani bir, bir, birkaç hafta önce sergisi açılacaktı. Fakat hayatından endişe duyduğu için sergiyi iptal etti. E, bütün bu Hong Kong'daki son gösterilerde de ee, adından sıkça söz ettiren bir sanatçı karikatürleri de sokakları süslüyor ee, biliyorsun Hong taleplerini dile getirmek için bu eylemler esnasında çok ilginç bir yöntem oluşturmuşlar ee, post-it kağıtları var ya küçük e, kare yapışkan Sarı. kağıtlar evet. genellikle sarıdır onlar ee, fakat diğer renkleri de var oraya taleplerini yazıyorlar ve kent boyunca duvarlara bu e, post-itleri yapıştırıyorlar bu da kentte böyle çok ilginç bir görüntü yaratıyormuş. Hı hı. Ben görmedim ama fotoğrafları var. Yani çok çok enteresan. Ee, Badui Kau adlı sanatçı da e, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in e, hatta Hong Kong baş yöneticisi Carrie Lam de var. Evet. Tabii. Karikatür, karikatürlerini e, bu yapışkan post-it e, notlarla beziyor. Yani kıyafetlerini arkadan böyle çizdiği zaman falan. Ee, üstlerine bu notları e, yapıştırıyor. Ee, o da çok enteresan bir karikatür tabi ee, iki e, yöneticiyi baş e, cumhurbaşkanı ile Hong Kong yöneticisini on sırtlarında o notlarla görmek çok hoş bir karikatür olmuş. Badouy Kavun'un karikatüründe Çin başkanı Xi Jinping'in dışında bir portre daha görmek mümkün son zamanlarda. Ee, fakat bu sevimli ve tanıdık bir karakter. We Need to Poo. Poo, evet. We Need to Poo. Poo, evet. Biliyorsun değil mi ki Evet efendim. Bu Disney'in e, en son böyle bir dizisi var. E, Artı filmi de çevrilmiş. Çok sevimli bir ayıcık. Ne var ki? Çilli muhalifler bu ayıcığı e, başkanları Xi Jinping'e benzetiyorlar. Hmm. Bir Amerika seyahati esnasında 2013'teydi galiba. E, böyle bir şey çıktı. Yani duruşuyla Aynen e, Winnie the Pooh'a benzetmişler ve bu da tabii Çinli muhaliflerin çok hoşuna gitmiş. E, onların hoşuna gittiyse de... hoşuna gitmemiştir. Ha, tabii ki. hoşlanmadı. Hoşlanmadığı gibi e, sansürledi. Yani Winnie the Pooh artık e, Çin'de sansürlenmiş, yasaklanmış bir karakter. Film de yasaklandı. E, Çin'e girmesi yasaklandı ve gösterilmeyecek. Çünkü Başkan Şii'yi itibarsızlaştırmaya yönelik Bir saldırı olarak görülüyor Bu çocuk filmi Bu Sevimli Ayı Tabii bu e, durum böyle olunca Badui Kao Takma isimli karikatürcü e, Arkadaş da tarih oldu Ve son karikatürlerinde hep Sansürlenmiş olan e, Sevimli Ayı'yı model olarak Kullandı e, Şu anda Çin, e, e, Ölümdeki karikatürde Size de yolladım. Şiçin Ping'in elinde uzun menzilli bir tüfek var ve ayıcığımız maalesef e, öldürülmüş. Keskin Ölte nişancı de... tüfeği olsa gerek. Dürümlü tüfek. Evet evet evet uzak e, uzun menzilli üstelik. Uzaktan vurmuş ayi. Evet evet. Tanıtalım. E, Çocuklar üzülecek biraz ama e, öyle pek çok karikatür gördüm e, bu sanatçıyla ilgili ve bunlar tamamen sokak karikatürleri. Evet. E, Fransa'da bulunduğumuz süre zarfında bize en fazla sorulan soru, tabii ki Musa Kart'la birlikte diğer tutuklu gazetecilerin durumu oldu. Evet. E, Çizerler nefsi hangi ülkeden olursa olsun, Türkiye ile e, bayağı ilgililer. E, Musa'nın serbest kaldığını biliyorlar ama onu tıpkı bizim geldiğimiz gibi kendi etkinliklerinde görmek istiyorlar. E, ayrıca ee, çok sayıda karikatürlerde Türk bayrağı ve e, Cumhurbaşkanımızın karikatürlerini de gördük. Ee, enteresan. Bu bir gurur vesilesi olur mu bilemiyorum. Ne diyeyim Can? Çok emin değilim. Ee, durum bu. Evet efendim. Gene de güzel bir yolculuk yapıyormuş gibi geliyor sesiniz. Ee, tabii yolculuk öyledir. Güzeldir. Evet. O zaman haftaya görüşmek üzere haftaya görüşmek üzere. Semirköy'ün da çok selamları, sevgileri var. Evet, siz de onun. yayınlar diliyorum. İyi haftalar olsun. Size. Sağ olun, teşekkür ederim. İzler ile haftanın karikatürleri.